Bismillahirrahmanirrahim. 31. söz. Mirac din-i dairdir. İhtar. Miraç meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkan-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen Peygamberi tanımayan ve melakiyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara miraçtan bahsedilmez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyleyse biz miraçta istibad ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek ona karşı beyan edeceğiz. Ara sıra makam istimada olan mülhidin azağı alıp serdi kelam edeceğiz. Bazı sözlerde hakikat-ı miracın bir kısım lemaları zikredilmişti. İhvanlarımın ısrarı ile ayrı ayrı o lemaları, hakikatın ile birleştirmek ve Kemalat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam cemaline, birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما راه فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما ضغ لقد رأى من آيات ربه الكبرى evvelki ayet-i azimenin azim hazinesinden yalnız innehu zamirinde bir düstur belagat'a istinad eden iki remzin meselemize münasebeti olduğu için icaz bahsinde beyan edildiği üzere yazacağız. İşte Kur'an Hakim Habib-i Ekrem Aleyhi Affarussalatu ve Ekmelusselam'ın miracının mebdeyi olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i olan seyranını zikrettikten sonra İnnehu huves semiul basir der. Ve şu kelam ile Sure-i ve Necm iza havada işaret olunan müntaha-i miraca remzeden innehu'daki zamir ya Cenabı ı Hakk'a raciidir veya Hud peygamberedir aleyhisselatu vesselam. Peygambere göre olsa kanunu belagat ve münasebet-i kelam şöyle ifade ediyor ki bu seyahati cüziyede bir seyri umumi ve bir orucu külliği var ki, ta sidretül müntehaya, ta kabu kavseyine kadar merati bir külliye -i esmaiyede gözüne, kulağına tesadüfeden ayat Rabbâniye'yi ve acayip bir sanat ilâhiye'yi işitmiş görmüştür der. O küçük cüz'i seyahati hem külli hem mahşer acayip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenabı ı Hakk'a raci olsa, şöyle oluyor ki, bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip, bir vazifeyle tavzif etmek için, Mescid-i Haram'dan mecma embiya Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip, enbiyalarla görüştürüp, bütün enbiyaların usûlü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra, ta sidretül ül ta kabu ı Kavse'yine kadar mülk ve melekutunda gezdirdi. İşte çendan o bir ab'dir ve o seyahat bir miracı cüz'eidir. Fakat bu abd'in bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenabı Hak kendini bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tasvip eder. Ta o emanet Onur o anahtarın Cihan şumul ve muhit ve umum kainata âm ve bütün mahlukata şamil hikmetlerini göstersin. Bu sırr-ı azimin 4 esası var. Birincisi Mirac'ın sırr-ı lüzumu nedir? İkincisi hakikati mirac nedir? Üçüncüsü hikmeti mirac nedir? Dördüncüsü Miracın semerat ve faydası nedir? Birinci esas, Miracın sır Lüzumu Mesela deniliyor ki Cenab-ı Hak, Akrabu İlehimin Hablil Varid'tir. Her şeye, her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı Velayet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor. El cevap Şu sır gamızı iki temsille fehme takrib ediyoruz. 12. sözün sırrı ijazı kuran ve sırrı Miraç hakkında olan şu iki temsili dinle. 1. temsil Bir sultanın iki çeşit mükalemesi, sohbeti görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Birisi, âmi bir rayiyetiyle, cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla sohbet etmektir. Diğeri, saltanat uzma unvanıyla ve hilafet-i namı ile ve hâkimiyeti âmme haysiyetiyle ve evamirine etrafa neşir ve teşhir maksadıyla, o işlerle alakadar bir elçisiyle, veya o evamirle münasebetler büyük bir memuru ile konuşmaktır, sohbet etmektir. Ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla bir mükalemedir. İşte velillahil meselü ala şu temsil gibi şu kainat halikının ve malikül mülk ve melekûtun ve hakime ezel ve ebedin iki tarzda mükalemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Birisi cüz'î ve has Diğeri külli ve âam. İşte Miraç, Velayet Ahmed'inin aleyhisselatu vesselam, bütün velayatın fevkinde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki, bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın halaku ünvanıyla, Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir. İkinci temsil. Bir adam elindeki bir aynayı güneşe karşı tutar o ayne kendi miktarınca bir ışık ve yedi rengi havi bir ziyayı, bir aksi şemsten alır. Onun nispetinde güneşle münasebetler olur, sohbet eder. Ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki küçük hususi bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğeri ise aynayı bırakır, doğrudan doğruya güneşe karşı çıkar, Haşmetini görür, azametini anlar. Sonra pek yüksek bir dağa çıkar, güneşin pek geniş şâşâ saltanatını görür ve bizzat perdesiz onunla görüşür. Sonra döner, hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur. Ve böylece minnet bir sohbet edebilir, ve diyebilir, ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin veçini ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli gök nazları olan nazenin güneş. Onlar gibi benim hâneciğimi, bahçeciğimi ısındırdın ve ışıklandırdın, bütün dünyayı ışıklandırdığın ve yeryüzünü ısındırdığın gibi. Halbuki evvelki ayna sahibi böyle diyemez, o ayna kaydı altında, güneşin aksi ise asarı mahduttur, o kayda göredir. İşte Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyeti insaniyeye, hadsiz meratibi tazammun eden iki suretle tezahür eder. Birincisi, aynayı kalbe uzanan bir nispet-i Rabbaniye ile bir tezahürdür ki, herkes istidadına ve tayyi meratipte seyr-ü Esma ve sıfatın tecelliyatına nispeten cüz'i ve külli o şems ezelinin nuruna ve sohbetine ve münacatına masaliyeti var. Galip esma ve sıfatın zilalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir. İkincisi, insanın camiyeti ve şecere-i kainatın en münevver meyvesi olduğundan, bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı, birden aynay ruhunda gösterebilmesi cihetiyle, Cenab-ı Hak tecelli-i zatıyla ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede, nevi insanın manen en azam bir ferdine tecelli-i azam tezahür eder ki, bu tezahür ve tecelli, Miracı Ahmeti ve vesselam sırrıdır ki, onun velayeti risaletine mebde olur. Velayet ki zıldan geçer. İkinci temsilin birinci adamına benzer. Risalette zırh yoktur. Doğrudan doğruya, zat ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar. İkinci temsilin ikinci adamına benzer. Miraç ise, Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalâtu vesselâm, keramet-i hem mertebe-i olduğundan, Risalet mertebesine inkılâb etmiş. Miracın batını velayettir. Halktan Hakk'a gitmiş. zahir mirac Miraç, Risalettir, haktan halka geliyor. Velayet, kurbiyet meratibinde suluktur. Çok meratibin tayyina ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u azam olan risalet ise, akrebiyet-i ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki, bir an seyyale kafidir. Onun için hadiste denilmiş, bir anda dönmüş gelmiş. Şimdi makam-ı istimada bulunan mülhide deriz ki, Madem bu kainat gayet muntazam bir memleket, gayet muhteşem bir şehir, gayet müzeyen bir saray hükmündedir. Elbette onun bir hakimi, bir maliki, bir ustası vardır. Madem böyle haşmetli bir maliki i bir hakimi zülkelmal, bir sani-i zülcemal vardır. Hem madem umum o aleme, o memlekete, o şehre, o saraya alakadarlık gösteren ve havas ve duygularıyla umumuna münasebettar ve nazarı külli olan bir insan vardır. Elbette o sani muhteşem, o külli nazarlı ve umumi şuurlu olan insan ile ulvi, azami bir münasebeti bulunacaktır ve ona kutsî bir hitabı ve âli bir tevcüzü olacaktır. Hem madem Adem aleyhisselamdan şimdiye kadar şu münasebete masar olanların içinde asarının şihadetiyle yani küreyi arzın nısfını ve nevi beşerin humsunu daireyi tasarrufuna aldığı ve kainatın şekli manevesini değiştirdiği ışıklandırdığı gibi en azami bir mertebede o münasebeti Muhammed-i Arabi sallallahu aleyhi ve sellem göstermiştir. Öyle ise o münasebetin en azami bir mertebesinden ibaret olan Miraç ona elyak ve ona evfaktır.